Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diyar TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir ömre ziyaretimizden sonra, bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söz-akit programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yöneteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle O'na hamdolsun. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin Resulun üzerine olsun. Resul Efendimiz'in ehli ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim özellikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şey, Nasılsınız? Efendim bir izleyicimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis şerifinde iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diye buyurmaktadır. Bu hadis-i şerife göre bizler gerçek manada iman edebilmemiz için birbirimizi nasıl sevmeliyiz? Auudubillahi mineşşeytanirracim. ya ve ve Evet resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuştu. Cennete giremezsiniz. İman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmedikçe. Bu durumda nasıl iman etmemiz gerekir? diye soruyor kardeşimiz. <gülüyor> Sevmek öyle sadece seveyim demekle sevilmiş olmuyor, sevmiş olmuyoruz. Birbirimizi sevebilmemiz için daha doğrusu Birbirimizin imanını sevmek için önce iman etmek gerekir. İman zaten sevmekti. Eğer bir kul Allah'ı severse, Allah'ı her şeyden çok, canından çok severse, Allah için sever, Allah'ın sevdiğini sever, Allah'ı seveni sever. Yani mümin, müminin imanını sever. O kul Allah'ı sevdiği için onu sever, Allah onu sevdiği için sever. Neden öyle seviyor? Allah'ı sevdiğinden dolayı. Kulun Allah'a muhabbeti ne kadar şiddetliyse, o kadar Allah için sevme imkanı olur. O kadar sevebilir. Her bir kul üzerinde Allah'ın bir muradı vardır. Allah'ın muradını, her mümin bilir Allah'ın muradı onu kendisine abd olsun kul olsun, iman etsin diye yaratmış. Kendisini sevsin. Allah'ın kendisine olan sevgisine karşılık versin diye yaratmış. <gülüyor> Bir mümin de kardeşini severken, mümin kardeşini severken Allah'ın muradı onun üzerinde gerçekleşsin diye onu sever ve ona yardım eder. Eğer kul Allah'ı seviyorsa, Allah'ın sevdiğini sever, Allah'ı seveni sever. Bu iradesizdir. Onun imanı, kardeşinin imanını sever. Onun Allah'ı sevmesini, Allah'ın onu sevmesini sever. Yoksa böyle seveyim demekle sevmiş olmuyoruz. Sevmek çünkü gönlün fiilidir. Gönülde ne varsa karşı tarafa ancak onu verebilir. Onun gönlünden ona o akar. Eğer gönülde kin varsa, nefret varsa, haset varsa, kibir varsa sevemez. Karşısındakini küçümser. Küçümsediği için sevemiyor. Basit gördüğü için, hafife aldığı için sevemiyor. Ama eğer bakışı bu Allah'ın yeryüzündeki harifesidir. Allah onunla beraberdir. Allah'ın onun üzerinde bir muradı var. Bu Allah'ı seviyor, Allah bunu seviyor. Deyip bakarsa onu sever. Çünkü sevince o sevgi Allah'a gidiyor. Onun üzerinden Allah'ın güzelliğini sever, Allah'ı sevmesini sever, Allah'ın isimlerini sever, Allah'a kulluğu sever. Dolayısıyla bu sevgi Allah'a gider. Aslında Kardeşini severken Allah'ı sevmiş olur. Allah'ın sevgisini hak etmiş. Allah'ın sevgisine de layık olmuş olur. Böyle olmazsa ne olur? Böyle olmazsa iman etmemiş demektir. Onun için öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalântü Vesselam. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman varsa seversin dedi yani. Bu durumda bu imanlı olup olmadığımızı test etmek için yeterli bir ölçüdür. Müminleri seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Zerre kadar imanı olanı seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Eğer iman varsa, imanımız imanını sever. Yok. İman yoksa, zaten sevemiyoruz. <gülüyor> Sevgiyi başka sebeplere bağlarız. İşte böyle iyi bir insan diyor, onun için seviyorum. Ya da şunu şöyle yaptığı onun için seviyorum. Bu Allah için sevmek değildir. Bu, müminin imanını sevmek değildir çünkü. İmanını sevmek için bu iradesiz tecelli eder. Evet, sevmek için Allah'ı sevmek lazım. Allah'ı sevmek için de Allah'ı tanımak lazım. Marifetullah'a sahip olmak lazım. Rabbimizi isimlerinden, el esma Hüsnasından bilmemiz, tanımamız lazım ki sevelim. Yoksa sevmemiz hayali olur. İmanı tatmamız gerekir. Allah'ın isimlerini öğrenirken, anlarken kendi üzerimizden anlamaya çalışmamız gerekir. Yani Rabbim bu ismiyle bana böyle muamelede bulundu. Bunu görüp bunu tatmamız gerekir ki evet, tanımış olalım, tatmış olalım. imani tatmış olalım. Allah'ın güzelliğini, o el Esmaul ül husnayı üzerimizde tatmış olalım. Tadınca severiz. Tatınca iman olmuş olur. Tatmadan iman olmaz. Yani Allah rahmandır, rahimdir diyelim. Eğer rahman ve rahim olarak bize muamele ettiğini anlamazsak, buna şahit olmamışsak, bu hayali olur. Nerede, ne zaman, bize nasıl rahmet etmiştir, rahmetiyle muamele etmiştir, bunu anlamamız lazım ki, Rabbimizin yakınlığını, bize olan muamelesini, bize olan rahmetini, takmış olalım. Böyle olunca ne olur? Kul her anda Allah ile muhatap olduğunu anlar, bunu tadar ve onun bütün güzelliğin, el esma ül ona ait olduğunu evet, yaşar ve iman eder. Evet, Böyle olunca <gülüyor> her bir kura da bu şekilde muamele ettiğini anlar, dolayısıyla onu sever. Allah için sever, imani seviyor, gönlü seviyor, ruhu seviyor. Evet. Efendim, Almanya kölünden İbrahim, seyir-i üzeri ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, bu yolda mürşid-i kamile tabi olmak dinimizce farz mıdır? Zikrin çekilmesinin önemi nedir? diye sormuş efendim. Evet. Mürşid-i e tabi olmak farz mıdır? Evet, mürşid-i kamile tabi olmak farzdır. Yani Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmak Allah'ın emridir. Evet, her gün okuduğumuz Fatiha'da, Allah'ın bize tekrar tekrar okuduğu Fatiha'da ne diyoruz? Ehdine siratel müstakim, siratel lezine aleyhim. Bizi siratel müstakime hidayet et, o siratel müstakim ki kendisine nimet verdiğin kulların yolu. İşte müşid kamil demek, Allah'ın kendisine nimet verdiği kul demek onlarla beraber olanlar kullar demek dolayısıyla müşrik kabile tabi olmak Allah'ın emri ve faz, farzdır. Onlarla beraber sırat müstakimde yürümemiz gerekir. Ğayrül meğdubi aleyhi veled dalil bunun dışında kalanlar deralete kalır ve gazaba uğrar dedi. Mutlaka o beraberliğin olması gerekir. Allah'ın nimet verdiği kullarla beraber olmak gerekir. Yoksa Fatiha'yı inkar etmiş oluruz. Ben kendi kendime silat ve müstakime girelim. Ama Allah yolu gösteriyor. Demek ki Allah'ın vahyine iman etmemişiz. Demek olur bu. Evet. Müşkid-i tabi olmak vardır. Ruhi Allah'a ulaştırmak. Bu kelime yanlış bir kelimedir. Bu kelimeyi düzeltelim. Bu hayali bir şey olur. Yani ruhi Allah'a ulaştırmak ne demek? Yanlış. Tam tersidir bu. Tam tersi nedir? Ruhu Allah'a ulaştırmıyoruz. Allah zaten ruhu insana etmiştir. Değil mi? Allah ruhu insana etmiş. Bize düşen onu Allah'a ulaştırmak değildir. Bize düşen Allah'ın nefettiği o ruh olmaktır. Yoksa gönderdim oraya gitti. İdi o Allah sana vermişti zaten onu. Vermiş ki o olasın diye. Vehmi olan varlığından kurtulup, benliğinden kurtulup Allah'ın sana nefh ettiği ruh olasın diye onu sana vermiş. Nefh Onu ona uğraştırasın diye değil. Ne zarar gördün ki ona uğraştırıyorsun? Ona uğraştırınca ne kazanıyorsun? Kazanacağın bir şey mi vardır? Eğer onu ona uğraştırır, ona teslim eder burada sen kalırsan, ondan mahrum kalırsın. Rabbinden mahrum kalırsın. Bu yanlış bir fikir, yanlış bir düşünce. Öyle değildir. Ruhu Allah'a ulaştırmıyoruz. Biz ruhumuza uğraşmamız gerekir. Kendi kendimize kavuşmamız gerekir. Hakikatimize kavuşmamız gerekir. Gülül yolculuğu insanın kendinden kendine yaptığı yolculuktur. Evet, bu yolculuğu yapmak farzdır. Allah o emaneti bize yüklemiş ki onunla olalım, o olalım diye. Allah'ın nefediği ruh olalım diye. El Esmaur Husna onda tecelli etmiş. Eğer olursak Allah'ın güzelliği el esma-ül bizde tecelli eder. Böyle olunca Allah'a yeryüzünde halife oluruz. Allah'ın nefeti yürü, Allah'ın cemalini müşahede etme hakkına sahiptir. Ancak o Allah'ın cemalini müşahede eder. O olunca Allah'ın cemalini müşahede ederiz. Allah'a yakınlığı tadarız. Allah ile beraber olur Allah'ın hitabını işitiriz. Yoksa onu ona ulaştırdık, ondan mahrum kaldık, Allah'tan da mahrum kaldık. Diğer varlıktan bir farkımız kalmadı demektir bu. Ruhu neden nefretmiş? Ruhu nefedince melekler, meleklere ona secde edin dedi. O olalım diyedir. Eğer Allah'ın bize nefrettiği ruha o gönül yolculuğuyla varırsak, Allah'ın nasıl ki melekleri Adem'e secde ettirdiyse, Tekrar o hale gelmişiz, meleklerin secde ettiği varlık olmuş oluyoruz. Allah'a yeryüzünde halife, ayna olmuş oluyoruz. Allah'ın isimleri, güzelliği üzerimizde tecelli etmiştir. Dolayısıyla Allah'a ayna, halife, Hazreti İnsan olmuş oluyoruz. Bu mustat yolculuğu da Hazreti İnsan olmak içindir. Allah'ın bize nefeti ruh olmak içindir. Allah'a yakın, Allah'a dost olmak içindir. Gerçek manada Allah'a abd olmak, aşık olmak içindir. Allah'a aşık olan Allah'ın nefesi ruhtur, beden değildir, beden topraktan, beden ruha elbise gibidir. Evet, Allah'a yakın, Allah'a dost olmak için, kamil manada Allah'a abd olmak, aşık olmak için. Allah'ın bize nefetiği ruh olmamız gerekir. Ruhu O'na uğraştırmamız değil. Bizim ruhumuza uğraşmamız gerekir. O olmamız gerekir. Sonra O zaten Allah ile beraberdir. Onun için perde yok zaten. Evet. Efendim zikrin çekilmesi önemli. <gülüyor> zikrin çekilmesinin önemi. Yolculuk esnasında zikir evet çekilmesi gerekir. Zikir zaten Allah'ın isimleridir. El esmaul husnasıdır. Allah'ın isimleri, zikir, bütün ibadetler böyledir. Kur'an, Kur'an'ın ayetleri böyledir. Ruha gıdadır, maneviyata gıdadır. Ruhumuzla aramızdaki perdelerin kalkması için, karanlığın aydınlanması için gerekli olandır zikir. Hangi zikir gereklidir? Zaten bu manevi yolculuğu yaparken zaten müşhidikan bil temel olarak bir zikir tarif eder. Sonra yolculuk esnasında gerektiğinde evet zikri arttırır veya başka zikirler verir, farklı zikir verir. Hangi zikri verirse versin onun ona ihtiyacı var. Herkese göre farklı farklı olabilir. Aynı şekilde mesela yolculuğu yaparken İradesiz olarak Allah'ın bir veya iki ismini bakıyorsun ki zikretmek istiyor. Hararetle onu istiyor. Ya da uyanınca o isimleri zikrettiğini görür. Ona ihtiyacı var. Ruh onu zikrediyor. Benim bu gıdaya ihtiyacım var diyor. Orada bir eksiklik var. Tamamlanması gereken bir şey var. O zikrin nurunun tecelli etmesi gerekir. Açığa çıkması gerekir. Dolayısıyla o zikri yapar. Mesela genel olarak bütün Esma'yı kardeşlerimizin sabah akşam birer defa en azından manasını anlayarak zikretmelerini söylüyoruz. Ama bunun dışında mesela herhangi bir zikir gönlüne geldiğinde onu böyle hararetle istediğinde onu yapsın. Sonra bir de bakar ki başka bir isim geldi. Gönlü başka bir ismi zikretmek istiyor. Bu sefer onu yapar. Evet zikir gereklidir ve zikir Destek ve yardımcıdır yalnız. Ulusat yolunda asıl bizi Allah'a taşıyan, kendi hakikatimize taşıyan müşid-i ile beraber olmaktır, rabıtadır. Gönlünü ona rapt etmektir. Ona teslim olmaktır, onunla beraber yolu yürümektir. Zikir destek olur, yardım eder, yardımcı olur. Yol boyunca evet, manevi olarak onu taşıyan, onu büyüten tabi olduğu müşid kamildir. Ona düşen sadece gerekeni yapmaktır. Kendisine söyleneni yapmaktır. Buna beraber müşüdünü dinlemektir. Her söylediğini yolda kendisi için olmazsa olmaz olanın olduğunu bilip onu gönlüne almaktır. Alıp gerekeni yapmaktır. Yoksa gerekeni yapmadıysa, yüz de beraber olsa yolu yürüyemez. Onunla beraber yürümesi gerekir çünkü uymazsa nasıl yürür? Yürüyemez. Evet. Efendim Malatya'dan Nusret selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hocamıza bir sorum olacaktı. Ermiş evliya kime denir? Ermiş evliyanın halleri nasıl olur? Allah razı olsun. Ermiş evliya kime denir? Ermiş evliya Biraz önce söylediğim gibi kendi kendine vasıl olandır. Kendi hakikatine erendir. Ermiş. Kavuşmuş demektir. Kendine kavuşmuş. Allah'ın kendisine nefetiyi, ruha kavuşunca, o olunca, o Allah'a vasıl oluyor, kavuşuyor. Onunla Allah'a vasıl olmuştur. Onunla Allah arasında perde yok çünkü. Allah her anda o gönüle, ruha tecelli ediyor. Ona hitap ediyor. Ama biz o tecelliyi, hitabı işitmiyoruz. Neden? Aramızda kendimizle, ruhumuz aramız arasında perde vardır. Perde olmuştur. Benlik perdesi. Varlık perdesi. Evet. Ben deme perdesi. Ben biliyorum deme perdesi. Bence bana göre deme perdesi. <gülüyor> o seyri sülükle bu perdeler kalktığında kendisine kavuşmuş olur. Kendisine kavuşunca. Kendisine erdi. Ermiş budur. Allah'ın nefet-i ruhu olmuş. Allah ile arasındaki perde kalkmış. Her anda Allah'ın huzurunda olduğunu biliyor ve yaşıyor. Bunu bütün şiddetiyle tadıyor. Allah'ın cemaline şahit olmuş, müşahade etmiş. Hitabına evet muhatap olmuş. Allah'ın ayetleri evet gönlüne inzal olmuş, inmiş. Her ayeti öyle yaşıyor. Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Bu ayeti bütün şiddetiyle tatmış ve yaşamış. Ne yana dönersen dön Allah'ın veciği oradadır. Buna iman etmiş. Aklıyla bilmiyor. Buna iman etmiş. Allah aynı şekilde müminleri anlatırken veli demek mümin demek. Kamil manada mümin. Rabbinden emin. Rabbine aşık. Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Evet. Allah zikredilince kalbi titriyor. Allah deyince onun için her şey bitiyor. Bütün dünyayı versen imanından, yani Allah'a olan muhabbetinden bir zerre vermeyi kabul etmez. Hiç düşünmeden Gözünü kırtmadan Allah'a, Allah yoluna her şeyi, canını kurban edebilecek vasıftadır. Allah'ı sever, Allah için sever. Allah için yapamayacağı bir fedakarlık da yoktur. Gerektiğinde canını verir, gerektiğinde affeder. Bununla beraber Kendisine vermeyene verir, gelmeyene gider, sevmeyeni sever. Kendisine kötülük yapana iyilik yapabilecek vasıftadır. Bunu yaparken zorlanmaz. Bunu aşkla, muhabbetle yapar. Rabbi için bir şeyi yapacağı zaman onda aşktan başka bir şey olmaz. Başka bir şey görmüyor. Aslında bütün aleme, bütün insanlara, bütün varlığa bakarken de hep Allah ile muhataptır. Birebir, onunla muhataptır. Başka bir şeyi aslında görmüyor, aslında bilmiyor başka bir şeyi. Evet, her biri farklı farklı ayrı ayrı bir varlıktır ama hepsi Allah ile var ve Allah hepsiyle de onu imtihana tabi tutuyor. Daha doğrusu onu kendisiyle muhatap ediyor. Hadi kulluğunu göster, hadi aşıklığını göster. Hadi abdlığını göster bakayım. Deyip muamelede bulunuyor. Evet. Allah'a öyle bir yakınlığı var ki bu yakınlık böyle iki şeyin birbirine yakınlığı gibi değildir. Allah onun hakikati. Evet. Bu kadar yeter olsun. Efendim Ankara'dan Zeynep. Selamun Aleyküm hocam. Beş ay sonra anne olacağım inşallah. Doğum esnasında erkek doktorların olması caiz mi? Yani haram mı? Ben şahsen bayan doktor istiyorum. Lakin çoğu hastane buna itiraz ediyor demiş. Evet. Mutlaka bayan doktor istemek lazım. Bunun için sebepleri vesilelere sarılmak lazım. Ama her şeye rağmen eğer Böyle bir imkan olmazsa, doktorlar, erkek de olsa herhangi bir sorun olmaz. Orada bir mecburiyet var çünkü. O mecburiyetten dolayı herhangi bir sorun olmaz. Evet, bunu da böyle anlıyoruz evet. inşallah. Ölüm korkusuyla ilgili birkaç soru var efendim. Diyarbakır'dan Burhan Fidan içime ölüm korkusu girmiş. Böyle hep ölecek gibi düşünüyorum. Durduğum yerde ağlamaya başlıyorum. Yaşantımdan bir şey anlamıyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Adember, o da Diyarbakır'dan efendim. Selamünaleyküm. Ölüm korkusu doktorlar panik atak korkusu olduğunu söyledi. Fakat iyileşemiyorum. Mezarlıklara gitmekten korkuyorum. Her gece içime bir korku düşüyor. Bana her an ölecek gibi geliyor. Nasıl yardımcı olabilir hocamız bize? Bir de Ankara'dan Mehmet. Hayırlı akşamlar hocam. Her an ölecekmişim gibi hissediyorum. Hiç aklımdan çıkmıyor ölüm. Bunun sebebi çok günahlarım var ondan mı? Hayırlı akşamlar. Allah'a menet olun demiş efendim. Allah razı olsun. Evet, mesela böyle birçok soru geliyor. Aslında birçok insan bu hali yaşıyor. Bunun mutlaka bir sebebi olmalı. Önce hayır olan tarafına bakmak gerekir. Hayır olan tarafına. Hayır olan tarafı, eğer o ölüm korkusunu yaşıyorsak, bu durumda aslında Allah bize ne demiş olur? Kulun bak, ölüm var. Bak geleceksin. Hayatını ona göre yaşa. neyle karşılaşmak istiyorsam ona göre peşinden onu gönder. <gülüyor> Bu hayır tarafıdır. Ama bunu böyle hastalık haline getirmek doğru değildir. Hastalık haline gelince o sürekli onu meşgul eder. Ne yapılması gerekir böyle bir durumda? Aslında her an ölecekmiş gibi bir hal olur. Tabi orada farklı haller de yaşanabilir. Ter basabilir, böyle sıkıntı gelebilir, çarpıntı olabilir, işte ölüyorum deyip hastaneye gidebilir. Sana bakıyor ki bir şey yok. Ama burada anladı ki aslında ölmüyor. Ölmüyor ama bu korkuyu da atamıyor. Yenemiyor. Bunu yenmesi gerekir. Bunu atlatması gerekir. Nasıl atlatır? İmanla atlatması gerekir. Ben Allah'ın kuluyum. Allah ayet kerimede Allah herkes için bir ölüm vakti takdir etmiştir. O an geldiğinde ne bir an geri ne bir an ileri alınmaz. Herkes öleceği yere kendi ayağıyla gider orada düşer ve ölür. Yani öleceğimiz zaman da bellidir. Öleceğimiz yer de bellidir. Gömüleceğimiz yer de bellidir. Dirileceğimiz yer de bellidir. Allah hepsini takdir etmiş ve yazmıştır. Dolayısıyla yani biz ölüyoruz desek de öleceğiz, ölmüyoruz desek de öleceğiz. Ama bunun zamanını Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Dolayısıyla bizim kendi kendimize ben ölüyorum dememiz doğru değil. Öleceğim dememiz doğru değil. Allah'a teslim oluyoruz. Allah ne zaman dilerse o zaman huzura davet eder ve biz de ölür gideriz huzura. Bize düşen bu Allah'ın işi. Allah'ın işine karışmak doğru değil. Biz kendi işimize bakacağız. Bizim işimiz Allah'a kulluktur. Bizim işimiz Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Bizim işimiz Allah'ın bize nefretti ruh olmaktır. Hazreti insan olmaktır. Yeryüzünde Rabbimizi temsil etmektir. Harife olmaktır. Bunu kazanmak için çabuk evet, sarf etmemiz lazım. Yoksa böyle, işte öleceğim deyip, o endişeyi yaşamak doğru değil. Doğru değil ama bir de insanın elinde değil. Mutlaka her bir kul hayatı yaşarken, hayatının bir bölümünde bunu yaşar. Allah ona bunu tattırır. Ama onun oraya takılıp kalması doğru değildi. Bunu tattı, bunu anladı, anladı ki ölecek. Allah onun gönlüne vahyetmiş. Öleceksin diye vahyetmiş aslında. Ama oraya takıl diyor. Allah oraya takılalım diye onu gönlümüze vahyetmemiş. Anlayalım diye. Anlayalım hayatı bir kul olarak yaşayıp kazanalım diye. Allah ona onu hatırlatıyor. Sen ölümlüsün. Bu dünya fani. Bak geleceksin. Onu dengede tutmak gerekir. Dengede tutmayınca onu Oraya takılıyor, daha doğrusu öteki tarafa geçiyor ve sürekli onunla meşgul oluyor. Artık oradan çıkamıyor. Evet, çıkmak lazım oradan. Kardeşlerimizin oradan çıkması lazım. Söyledim, herkes hayatının bir bölümünde bunu yaşar. Eğer gençken yaşıyorsa, bu büyük hayırdır. Evet, Allah, kulum bana dön demiş, ahirete dön demiş. Yönün ahirete dönük olsun. Allah'a dönük olsun. Hayatını öyle yaşa demiştir. Resulullah Efendimiz buyuruyor duya. Her an ölecekmiş gibi ahirete çalış. Dünyaya da dünyada kalacağın kadar. Dünyaya çalış. Her an ölecekmiş gibi çalış derken böyle bu hali yaşa demiyor yalnız. Bunu bil. Bunun farkında ol. Bunun bilincinde ol. Bunu unutma. Her an Allah huzuruna davet edebilir. Her an huzura gitmeye hazır ol. Bu durumda kulun ne demesi gerekir kendi kendine? Ben Rabbime gitmeye hazır mıyım? Rabbim şu anda bana gel dese ben hazır mıyım değil miyim? tevbe etmiş miyim? İstiğfar etmiş miyim? Rabbime dönmüş miyim? Rabbime kul olmaya çalışmış mıyım? Resulullah Efendimiz'e tabi olmuş muyum? Allah beni hesaba çekerse ben sana iman ettim, sana kul oldum, sana avd oldum. Elimden geleni yaptım. Gönderdiğin peygamberine tabi oldum. Senin kelamını dinledim, vahyini dinledim. Tabi olmaya çalıştım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Gücümün yetiği kadarıyla diyebiliyor muyum? Elimden geldiği kadarıyla, gücümün yetiği kadarıyla ibadetimi yaptım. Abd olmanın gereği neyse onu yaptım. Hazreti insan olmanın gereğini yaptım. Sana gelmek için çabamı, gayretimi sarf ettim. Koştum. Cennete koştum. Sana koştum. Sana firar ettim. Diyebiliyor muyuz? Diyorsak sorun yok. Hazırız demektir. Hazırsak bu durumda endişe etmemize gerek yok. Endişeye gerek yok. O gel deyince gidersin zaten. O gel demeyene kadar. İstediğin kadar ölmeyi iste, ölemezsin. Ölmek öyle kolay değil. Yaşaman gereken ne varsa onu yaşayacaksın burada. Allah sana mutlaka bir imtihan hazırlamış. O imtihanlara tabi tutmadan gidemezsin. Bütün bu imtihanları göreceksin ondan sonra. Mesela böyle bir hali yaşayan, dursun orada, ben ölmek istiyorum. ''Al canımı ya Rabbi, ben ölmek istiyorum.'' deysin, ölüyor mu? Ölmez. Bu durumda, yani bu endişe neden? Ölmek istersen de ölemiyorsun. Ama ölüm vakti gelse geldiğinde, ister iste, ister isteme öleceksin. Evet, bütün bizim Allah'ın huzuruna gitmeye hazır olup olmadığımızdır. Eğer hazır olursak, hissedersek kendimizi bu durumda, o an geldiğinde, o hal geldiğinde, ben ölüyorum dediğinde ne demesi gerekir? Olsun. Ben hazırım zaten. Ben hazırım ya Rabbi. İki üç de bunu söylediğimizde bakıyoruz zaten gitmedik. Ama önemli olan ben hazırım ya Rabbi diyebilmemizdir. Diyorsak evet. sonra rahatlarız. Artık o gelse de geldiğinde o hal ben hazırım diyoruz. Zaten gelip geçiyor. Sonra onu yavaş yavaş atlatır. Artık onu ciddiye almaz. Zaten gelip geçiyor. Önemli olan bizim hazır olmamızdır. Ama biz hazır olmayınca endişe ederiz, korkarız. Neyle karşı karşıya geleceğimizi bilmiyoruz çünkü. Asıl endişe ondandır. Asıl korku ondandır. Onun için kendimizi huzura hazırlayalım inşallah. Allah hiç kimseye gücünün yetmediği bir yükü yüklemez. Taşıyamayacağı bir yükü yüklemez. Gücümüzün yettiği kadarıyla, elimizden geldiği kadarıyla, ne kadar yapabiliyorsak. Ama unutmamamız gerekir ki Allah bizden iman istiyor, abdiyet istiyor, aşıklık istiyor. Onu tanımamızı, anlamamızı istiyor. Hakkını takdir etmemizi istiyor. Onun için önce bilmek lazım. Onun için Allah'ın ilk emri okudur, okumak lazım. Kendimizi okumamız gerekir. Varlığı okumamız gerekir. Bütün varlıkta, kendimizde, afakta ve enfuste Allah'ın ayetlerini, kudretini, güzelliğini El Esmaül Hüsna'yı okumak gerekir. Onunla beraber olmak gerekir. Yakın, o yakınlığı tatmak gerekir. Rabbim Allah'tır demek gerekir yani. Evet. Dolayısıyla sohbetimizi de onunla yapmamız gerekir. Halimizi de ona arz etmemiz gerekir. Bir kul olarak. Onun için Allah beni zikret dedi. Beni unutma dedi. Benimle ol dedi. Evet. Efendim Hakkari'den Gülsemin Özer. Eşim şehit oldu. Rüyada sürekli görüyorum. Ölmedim diyor. Senin yanındayım. Çocuklarımın yanındayım. Senin için çok güzel bir ''Ev yapmışım'' diyor. Bunun hikmeti nedir? Evet. Doğru görmüş. Eğer biri o şehadete ermişse, Allah yolunda ölmüşse, Allah onlara ölüler demeyin. Onlar diridir. Ama siz bunu anlayamazsınız dedi. Bunun şuuruna varamazsınız dedi. Onlar Allah katında rızıklanır dedi. <gülüyor> Evet, gördüğü aynen bir müjdedir. Doğru söylemiş, öyledir. Hikmetini araştırmaya gerek yok. Her ne varsa onu söylemiştir. Elbette ki onlara sizin için hazırlamışım dediyse hazırlamıştır. Daha doğrusu canrı vererek hazırlanmıştır. Aynı zamanda Allah yolunda ölmek demek, bir kul Allah yolundaysa, mü'minse, hayatını Allah yolunda yaşamaya çalışıyorsa, nerede, ne halde ölürse ölsün, o öyledir. Evet. Efendim İzmir'den Hamit Aydemir, annemin Hacı çıktı, bu sene hastadır gidemiyor refakatçiyle de gidemiyoruz. Biz bu parayı camilere kendi eliyle verse hac yerine geçer mi? Yoksa sadece sevap mı olur? Evet. Hac başka, infak etmek, sadaka vermek başka şeydir. Evet. Herhangi bir şekilde hacin yerine geçmez. Hac başka bir şey. Hac ömre başkadır. O Allah'ın emridir. Kulun Allah'ın o emrine, o davetine icabet etmesi gerekir. Allah orada kuluna ikramda bulunmayı murat etmiş. Allah kulları için nimet hazırlamış, gelsinler bu nimeti alsınlar buyurur. Nedir o nimet? İman nimetidir. Aşk nimeti, Allah'a yakınlık nimeti, Allah'ın yakınlığını tatma nimetidir. Kulluğu anlama nimeti. Allah'ın oraya tecellisi farklıdır, muamelesi farklıdır. Yoksa parayla satın alınacak bir şey değildir. Parayı infak edince oraya gitmiş olmaz. Dolayısıyla o başka sadaka, infak başka bir şeydir. Hac yerine asla geçmez. Mesela neye benzer bu soru? Yani bir oruç namazın yerine geçer mi? Ya da namaz kılınca bu oruç yerine geçer mi? Geçmez biliyorsanız hac aynı zamanda İslam'ın 5 farzından bir tanesidir. Evet yerine geçmez. İnfak etmiş olur. Sadaka vermiş olur. Sadakatini Allah'a olan sadakatini ispatlamış olur. Yani Allah'ı dünyadan, dünya malından, paradan daha çok sevdiğini ispatlamış olur. Sadakat göstermiş olur. Evet. Efendim Ankara'dan bir izleyicimiz hocamıza çok selamlar. Bilgiye aç bir insan evet. olarak beğenerek izliyorum. Sormak istediğim bütün sorularıma cevap alıyorum zaten demiş efendim. Allah razı olsun. Efendim Mersin'den Bünyamin selamünaleyküm hocam. Ben okulda felsefe dersi görüyorum ama felsefe dersi dine karşıdır. Felsefe dersini dinlesem günaha girer miyim diye sormuş. Evet. Herhangi bir bilgi varsa onu edinmek gerekir. Allah ait i kerimede ne buyuruyordu? Onlar, müminler bütün her sözü dinler. Bütün sözü dinlerler ama sözün en güzeline tabi olurlar. Sözün en güzeline tabi olurlar. Yani dinlemek, okumak, anlamak başka şey. Ona tabi olmak başka bir şeydir. Her sözü dinlemek gerekir. Herkesi dinlemek gerekir. Ama en güzeline tabi olmak gerekir. Bu Allah'ın emri. Yoksa onu dinlemek bir yanlış olmaz, günah olmaz. Mesele güzel olana tabi olmaktır. Eğer dinlediğimiz o sözler bizim gönlümüzü bozuyorsa, bizi şüpheye düşürüyorsa, bize bu sözü veriyorsa, ondan uzak durmak gerekir. Yani mesela, bir film izliyorsun. Onun film olduğunu biliyorsun. Ama bu gerçektir dersen, bu yanlış oldu. Onu hayali gerçekle karıştırmış oluyorsun. Felsefe aklın ürünüdür. Ama vahiy Allah'tan. Aklın ürünü değildir. Yani her ne olursa olsun. Hangi fikir, hangi düşünce olursa olsun. Onu böyle Allah'ın emrine, vahyine tercih etmek ya da kıyaslamak. Akıllı insanın işi değildir. Akıl yaratan olur. Yani küçücük akıl nasıl Allah'tan daha güzel söyleyebilir? Böyle bir şey olur mu? Ne burada et kerime Allah'tan daha güzel sözlü kim vardır? Dolayısıyla böyle bir bilgi insana gerekmez. Bize gerekli olan Allah'ın vahyidir. Ama her sözü dinleyebilir, her şeyi anlayabilir ama neyi dinlerse dinlesin, neyi anlarsa anlasın, neyi okursa okusun onu mutlaka Allah'ın vahyine bağlamalıdır eğer Allah'ın vahyine bağlamadıysa evet ucu boş bir bilgi olmuş oldu dolayısıyla boş bir bilgi oldu sonu olmayan bir şeydir bu Evet dinleyebilir dinler ama en güzeline de tabi olur Evet Efendim bir izleyicimiz merhaba hocam bir sorum olacak Kur'an-ı Kerim mealinde ilah yerine tanrı kelimesi çok kullanılıyor Günah mı değil mi çok merak ediyorum. Cevaplarsanız sevinirim. Selam ve duayla kalın demiş efendim. Allah razı olsun. Allah hangi kelimeyi kullandıysa doğru olan onu kullanmaktır. Allah eğer la ilahe illallah dediyse. Yani ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır dedi. Allah ilah kelimesi benzeri kullandığı bu durumda mealede de ilah kelimesinin kullanılması gerekir. Bunun dışında bir kelimenin kullanılması önce doğru değil diyoruz ama Varşada Tanri ilah manasındadır. Başka dillerde daha farklıdır. Ama başka dildekini alıp kullanmak doğru değildir. Allah'ın kullandığını kullanmak doğrudur. Dolayısıyla Tanrı kelimesi yerine evet, ilah kelimesini kullanması gerekiyor ki o kelimeyi Allah söylemiş. Onun dışında başka bir kelimeyi başka dildeki bir kelimeyi kullanmak doğru değildir. Uygun değildir. Olsa bir zararı var mı? Evet. Zararı olmasa da uygun değildir. Bizce edebe uygun değildir. Evet. Efendim bir izleyicimiz Allah Teala bir ayet kelime de bizlere Allah'tan korkmamızı emrediyor. Bu itibarla bizler Allah'tan nasıl korka korkacağız? Evet, Allah'tan korkmak. Daha doğrusu Allah'tan haşyet duymak. Herhangi bir şeyden korkar gibi Allah'tan korkmak haşa. Allah'ı herhangi bir şeye benzetmek olur. Allah'tan rahmet duymak başka bir şeydir. Allah'ın azameti karşısında. Ali oluşu, ekber oluşu karşısında, azim oluşu karşısında, subhan oluşu karşısında kulun zayıflığını bilmektir, arziyetini bilmesidir, eksikliğini bilmesidir, muhtaçlığını bilmesidir. Onun Azameti karşısında küçüklüğünü bilmektir. Onun büyüklüğü karşısında evet, küçüklüğünü bilmektir. Bu Allah'tan harşiyettir. Huşudur bu. Edeptir bu. Korkmak değildir. Harşiyet başka, korkmak başka şeydir. Bu nefsin halidir. Nefsinden korkar, azaptan korkar. Ama harşiyet maneviyatın, gönlün harşiyetidir. Gönlün Allah'a karşı olan evet, huşu hali, edep halidir. Bu aynı zamanda bir de kul Rabbini sevince iman onu kaybetmekten korkar. Ona uzak düşmekten korkar. Uzaklaşmaktan korkar. Onun sevgisini kaybetmekten, yakınlığını kaybetmekten korkar. Ya Rabbim bana küserse, ya Rabbim bana darılırsa, ya bu yaptığımı Rabbim beğenmediyse deyip korkar. Bu harşet, bu başka bir şey. Evet, mümin Rabbinden harşet duyar. O nefsin korkusu değil. Ama maneviyati olmayınca, iman olmayınca daha yeni İslam'a girmişse o çok var. Havf var Allah. O da bir nefse sahiptir. Nefis, azaptan korkar, gazaptan korkar, ateşten korkar. Onun için, önce o hafullah gerekir ona, nefis için bu gerekir. Sonra, kendisiyle gönlü arasında, ruhu arasındaki perdeler aralandıkça, Allah'a aşağı tattıkça, bu sefer Rabbini kaybetmekten korkar. Gisini kaybetmekten korkar. Onun için Mekke'de inen ayetler öncelikle evet, azapla korkutur, kıyamet vaktiyle korkutur, <gülüyor> cehennemle korkutur, ateşle korkutur ama Medine'deki ayetler artık iman edilince bu sefer Allah'ın sevgisini kaybetmekle korkutur. Allah sever, Allah sevmez. Şöyle yaparsanız Allah sever, böyle yaparsanız Allah sevmez. Evet, haşyetle havf birbirinden farklıdır. Havf nefis içindir. Ama haşyet gönül için, maneviyat ruh içindir. Kul Rabbini kaybetmekten, sevgisini, yakınlığını kaybetmekten korkar. Korkmalıdır. İmanin kadar kadar şiddetliyse Allah'a olan o kadar şiddetlidir. Onun için Allah ait i de buyruyordu. Allah'tan layıkıyla ancak alim kulları haşyet duyar. Alim kullar. Allah'ı bilenler, Allah'ı tanıyanlar, Allah ile Allah'ı bilenler haşyet duyar. Resulullah Efendimiz de aleyhissalatü vesselam en çok Allah'ı bileniniz, tanıyanınız benim. Onun için en çok haşyet duyanınız da benim buyurdu. Evet. Bu durumda Rabbimizi bildikçe, tanıdıkça haşyet duyarız. Lazım olan, gerekli olan marifetullah'tır. Allah bilgisidir. Tanıdıkça evet, haşyeti duyarız. Severiz. Sevdiğimizi kaybetmekten haşyet duyarız. Onu tanıdıkça onun azametinden haşyet duyarız. Evet. Efendim, Bitlis, Hızır'dan Türkan. Selamünaleyküm hocam. Bu aralar ailemizde çok huzursuzluk var. Sebebi niyedir? Bizim bir ninemiz var. Evin büyüğü sürekli huzursuzluk çıkartıyor. Her yerde laf çıkartmış. Yalan üzerine. Kendimizi savunamıyoruz. Ne yapalım diye sormuş efendim. Evet. Ne yapmamız lazım? Ninemiz bizim büyüğümüzdür. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Evimizdeki yaşlılarımız, bir de çocuklar, ev için rahmettir. Rahmetin inmesine vesile olur. Halleri ne olursa olsun, bu böyledir. Allah onlara rahmet ediyor. Bu arada hataları olur, kusurları olur, konuşları olur. Bazen yaşlanınca böyle çocuk gibi olurlar. Çocuk gibi olunca yanlışlar da yapıyorlar. Ya da manevi olarak doğru beslenmedikleri için, Allah'ın vahiyle beslenmedikleri için, büyümedikleri için, Allah'ın vahiyle dirilmedikleri için yanlış şeylerle beslenmişler, yanlış şeylerle büyümüşler. Dolayısıyla o yanlışlar onlar için gıda gibi olmuş. Gıda. Onu almayınca sıkıntıya düşerler. Yani gıybetle büyümüş diyelim, Birilerini eleştirmese, çekiştirmese, yermese, kötülemese dayanamaz. Onun gıdası olmuş. Böyle olunca ne olur? Gene ona rahmet etmemiz gerekir. Merhamet etmemiz gerekir. Olsun. Rabbimiz bizi biliyor ya kim nasıl bilirse bilsin. Önemli olan Rabbimizin bizi nasıl bildiğidir. Evet. Onun için kızmıyoruz, küsmüyoruz, darılmıyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi sen bizi bununla imtihana tabi tutuyorsun. Vardır bir muradın. Bizim üzerimizde bir muradın var. Bizim burada neyi anlamamız gerekir? Ne anlamamızı istiyorsan onu bize öğret ya Rabbi deyip hikmetle bakıp anlamaya çalışmak lazım. Acaba bizim nerede bir eksiğimiz var? Acaba Allah buna bunu yapmasına müsaade ediyorsa bize neyi öğretmek istiyor? Neyi anlamamızı istiyor? deyip bakmak gerekir. Ona kızmayalım. Evet, ne dedim? Aynı zamanda o bizim için rahmet, bazen de böyle imtihan olur. İmtihanı da anlamaya çalışıp kazanmaya çalışmamız gerekir. Yoksa bu yanlış yapıyor, hepsi suç bunundur, onun için böyle sıkıntı yaşıyoruz demek, imtihani anlamamak olur, imtihani görmemek olur. Anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıp doğru ve güzel yapıyoruz. Varsa bir yerde yanlışımız, eksikimiz ona tövbe ediyor, istihbar ediyoruz. Rabbimizden af diliyoruz. Yok. Eğer bir eksik, bir yanlış bir yerde yoksa bu durumda bize düşen sabretmektir. Allah sabredenleri sever, sabredenlerle beraberdir. Ona sabrediyoruz. Gene Allah'ın yakınlığının sevgisini kazanmış oluyoruz. Allah bize sabrı öğretiyor. Yakınlığını tattırmak için sevgisini vermek için, senin hatırına ya Rabbi, senin için sabrediyoruz, kızmıyoruz ona, küsmüyoruz, darılmıyoruz. Sen zaten, kim ne söylerse söylesin, sen bizi biliyorsun. Deyip, Allah'ın bizim için ne dediğini önemsemek gerekir. Bunu böyle önemsediğimizde Rabbimizi ciddiye almış oluyoruz. Bizim için önemli olan, senin bizim için takdir ettiğindir, hükmettiğindir. Bizim için murab ettiğindir demek lazım. Evet, böyle söyleyince Rabbimizi başkalarının ne dediği önemli olmamış olur. Rabbimizin bizim için ne dediği önemli olmuş olur. Evet, kul da budur, mümin de budur zaten. Evet. Efendim izniniz olursa bir soru efendim bir ara dilerim. Efendim Erzurum'dan Yağmur Gökçe zikir çekerken bazı şeyler görüyorum. Acaba şeytani mi yoksa rahmani midir? Mürşidimizi tanımıyorum bilmiyorum. Zikir çekerken görmüştüm demiş efendim. Evet. Eğer bir şeyleri görüyorsak o şeytani midir, rahmani midir? Onu kesirmek çok zor bir şeydir. Bunun için Zaten Mürşid-i bunun için ihtiyaç vardır. Mutlaka mürşidin gerektiğinde Muhatap olunması gereken biridir. Yoksa böyle sadece rüyada görmek ya da zikirde görmek ya da başka bir şekilde görmek yetmez. Onu dinlemen gerekir. Onu anlaman gerekir. Mesela anlayamadığın bir halin olduğunda da ona arz etmen gerekir. Anlayamadınsa, işinden çıkamadınsa onu arz etmen gerekir. O da neyin ne olduğunu söyler. Ama gördüklerimiz, özellikle mesela bir ana bir ölçüyü söyleyeyim. Herhangi bir şeyi gördüğümüzde ister zikirde olsun, secdede olsun veya başka bir halde olsun veya rüyada olsun kendimize geldiğimizde o bize muhabbet veriyorsa onun manevi bir tarafı vardır. Sıkıntı veriyorsa o şeytandandır. Bu genel ölçüdür ama her zaman da öyle olmayabilir. Bazen kendi kendimize ürettiklerimiz de olur. Kendi kendimize bir şeyler öğretiyoruz. O gönlümüzde aksediyor. Sonra onu görüyoruz. Onun doğru olduğunu zannediyoruz. Onun için mutlaka o nümürşidimize anlatmamız gerekir. O da onun nereden geldiğini, ne olduğunu söylemesi lazım. Eğer beraber yolculuk yapıyorsak, bu durumda yol boyunca bize yardım etmesi için halimizi art etmemiz gerekir. Bilmediğimiz, anlamadığımız yerleri tabii. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.